Yağmuru dinliyorum şimdi. Yağmurda seni, yağmurda seni. Damla damla seni düşünüyorum. Ve seni buram buram, seni nefesime, buram katıyorum. nefesime katıyorum. Yağmuru söylüyorum şimdi. Yağmurda seni. Avucumu açıyorum yağmura. Sana açıyorum aslında. Damla damla, damla damla. Rahmet, yadır. Rabbim Rahmet bana. Rabbim bana, Rabbim bana. Yağmur damlaları düştü yine camlara. Bu gece, gece hüzünlendiğim, gece gömüldüm anılara. Ey sevgili Allah'ım, Allah yalvarışım, Allah yalvarışım sana, yalvarışım beni yaratan sen, her şeye kadir olan sen, düştüğüm bu dertlerden kurtaran sen. Kurtar beni ya Rabbi, kurtar. ızdıraplar içinde kıvranıp duruyorum, bir yol göster ya Rabbi bir yol göster bir yol göster şahadete gidecek bir yol sana isyan edemem çünkü sen benim rabbimsin benim rabbimsin ben de senin kulun ben de senin kulun perişan haldeyim derdime derman sen kurtar beni ya rabbi kurtar beni düştü bu dehlizlerde bu dehlizlerde bu